Ağuzzu bİllahim ne Şeytanır Racıhim Bismillahi r ve nesṭāynuhu ve nesṭāfīru ve nāğuzzu bİllahim in šurur an fī sinnāb in syyāt amalīna Men yehtihi ve men yudlil ve en lâ ve fe inne estahqal hadisi kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şerrü'l umuri mutesatırha ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Zeberret kitabın şerhinde oruç bölümü hamile veya emzikli kadının orucu başlığında kalmıştık. 559 no'lu rivayet İbn Abbas radiyallahu anhu dedi ki hamile kadın Ramazan ayında kendi canı için, emzikli kadın çocuğu için endişe ederse oruç tutmazlar ve her bir gün için bir yoksulu yedirirler. Bunlar orucu kaza etmezler. Bu hadis müslimin şartına göredir. El-i İsmail'i taberi tefsirinde Ebu Davud Süneninde rivayet etmişlerdir. Elbani i̇rval Galil'de sayı olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde İbn-i Ömer anh, da e, bu manada rivayetler var. E, bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah azze ve celle e, yolcu kimseden namazın yarısını e, oruçludan, hamile ve emzikli kadından orucu kaldırmıştır hadisini. Bu sahabenin böyle anladığını gösteriyor. Yani sahabeden buna muhalif bir görüş bilmiyoruz. Onlar diyorlar ki, e, hamile veya emzikli kadın şeye tutarlarsa, tutabiliyorlarsa tutarlar. Çünkü burada e, endişe şartına bağlanmış. Yani kendi canından veya çocuğunun e, canı hakkında bir endişe taşımazsa tutabilir. Ramazan ayı içerisinde tutabilir. Ama endişe de tutmazsa Ramazan'dan sonra bunu kaza etmez. Bilakis onun yerine fidye verir. Çünkü kaza yeni bir emri gerektirir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir emir olmaksızın kaza etmek, herhangi bir kaçırılan ibadet kaza etmek meşru değildir. Ancak Allah Resulü'nden emir varsa, Allah'tan ve Rasulünün Emir emir varsa kaza söz konusudur. Bu konudaki yani bu kaideye dair delillerden birisi Muaze el-Adeviye radiyallahu anh'ın Ayşe radiyallahu anh'a e, hayızlı kadının namazı ve orucu hakkında sorduğu zaman yani e, işte biz namazları kaza etmiyoruz, orucu neden kaza ediyoruz? Yani hayızlı iken... E, Tutmadığı zaman kadın Ramazan ayına dek gelirse bunu kaza edebilir. Bu gelmiştir. Ama namazları kaza etmez. Yani namazı kaza etmiyoruz da şey, orucu kaza ediyoruz da namaz neden kaza ediyoruz diye sorunca Ayşe Radiyalan'a diyor ki sen haruri misin? Yani haruri misin demesi o zaman harurada toplanan hariciler sebebiyle. Bu hariciler Allah'ın kitabında geçmeyen sünnetleri yani hadislerde gelmiş şeyleri Allah'ın kitabına arz ederler sünnetleri kitaba arz ederler. Kitapta açık bir devlet bulamazlarsa veya kitabın hükmünü tahsis eden, onu kayda bağlayan veya nesh eden bir hüküm görürlerse sünnette, o hadisleri inkar ediyorlardı. Haruriler, devamı haricilerdir bunların. Sen haruri misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize namazları kaza etmemizi emretmedi. Fakat oruçları, yani haizliyken tutulmayan oruçları kaza etmemizi emretti diyor. Bu ifade eden usulcüler, kaza yeni bir emri gerektirir diye bir kayda çıkarmışlardır. Yani buna delalet eden daha başka şeyler de var. Vaktinde eda edilmeyen ibadetler şayet kaza edilmesi meşru ise onun hakkında delil gelmişse kaza edilebilecekler bunlar kaza edilebilirler. Ama kaza edilebileceğine dair delil gelmemişse bunları kaza etmek meşru değildir. Mesela fıtır sadakasını Ramazan bayramı namazından önce vermemiş olan bir kimse bayramdan sonra bayram namazından sonra kaza etmeye kalksa bu caiz değildir. O nafile bir sadaka olur. E, fakat fıtır sadakasını o kaçırmıştır. Ramazan ayında aynı şekilde e, meşru bir sebep olmaksızın Ramazan orucunu tutmayan bir kimse daha sonraki bir zamanda bunu kaza edemez. Bu caiz değildir. Yani zaten İbn-i Abbas gelen diğer bir rivayette o açıkça ifade etmiştir bunu. Ramazan ayında mazeretsiz olarak oruç tutmayan bir kimse bunu ömrü boyunca oruç tutsa kaza edemez. Bu onun yerine gelmez diye ifade etmiştir. Dolayısıyla mazeretsiz olarak Ramazan ayında oruç tutmayan bir kimse daha sonra bunu kaza edemez. Ancak seferi ise yolculuk sebebiyle veya hasta ise bunu daha sonraki günlerde kaza edebileceğine dair Bakara suresi 187. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin bir izni var zaten. Burada da hamile ve emzikli kadının durum hakkında bir izah geliyor. Yani hamile kadın kendi canından korkarsa, emzikli kadın da yani e, oruç tuttuğu takdirde sütünün kesilmesinden, dolayısıyla çocuğundan endişe ederse tutmayabilir. Daha sonra ne yapar peki? Bunu kaza eder? Kaza etmez. Ne yapar? Fidye vermesi gerekir her gün için tutmadığı her gün için bir yoksulu yedirir. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenilmesi. 560 nolu rivayet. Eyyub Raymullah dedi ki, yani Eyüp sahtiyani Raymullah dedi ki, e, burada yine bir yanlışlık olmuş. Ebi Eyüp olacak. E, burada bir harf düş, kelime düşmesi olmuş yine. Ebu Eyyub radıyallahu dedi ki Abdullah bin Amr radıyallahu şöyle dedi. E, oruçlunun yanında yemek yenerse melekler oruçlu kimseye salat ederler. Bu eser Bukhari ve şartlarına göredir. İbn-i Şeybe e, Musannefinde rivayet etmiş. Elbani et de Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre sahip olduğunu söylemiştir. Burada mevkuf geliyor. E, bu tabii ki e, her ne kadar mevkuf gelse de hükmen merfudur Çünkü bu Beşerin şahsi kanaatiyle söyleyebileceği bir şey değil. Sahabe de bu konuda iftira etmekten beri olduğu için orusunun yanında yemek yenirse melekler oruçlu kimseye salat ederler. Yani Abdullah bin Amr radıyallahu anh bunu ancak Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'dan da duymuş olmalıdır. Hacamat orucu bozar mı? 561 ne olur rivayet. Sebban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Ramazan ayında yürüdüm. Baqi'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın hacamat olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Hacamat olanın da hacamat yapanın da orucu bozulmuştur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir ebul Hasan el-Hilai, el-Hilaiyat'ta, Ahmet, Tayalisi, Abdurrazzak, İbn-i Şeybe, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim, İbn-i Ebu Davud, İbn-i Mace, Darimi, Sünen-ül Nesai, Bezzar, Taberani, Ruyani İsmaili Mucem'in de, Mucem'in Şuyunda İbn-i Arabi Mucem'de, El-Muhallisiyat'ta, Taha-u Hatip tarihinde, İbn-i Sakir tarihinde, dulabi Kuna'da rivayet etmişlerdir. Muhbibin bin Hadi, Sayhül-Müsned'de sayı olduğunu belirtmiştir. Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Hacamat yapan kimseninki anlaşılıyor. Yani onun orucu neden bozuldu? Çünkü e, eskiden böyle boynuzla emerlermiş, kanı emip e, o şekilde çekerlermiş. Bu onunla alakalı. Hacamat olanın da, Allah-u e, orucuna zarar vermesinden ötürü. Yani e, o kimsede zayıflığa sebep olmasından ötürü. Tabi bu nesk bir hükümdür. 562'nin oğlu rivayet, bununla ilgili rivayetler gelecek, Ebu Zabiyan Rahimullah'tan. İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanında yiyecekten dolayı abdestin bozulması ve oruçlunun hacamat olmasından bahsedildi i̇bn Abbas radiyalarına dedi ki abdest ancak vücuttan çıkan şeyler sebebiyle bozulur. Vücuda girenlerle değil. Oruç da ancak vücuda giren şeylerle bozulur. Vücuttan çıkan şeyler sebebiyle değil. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Nusatu ve Veki Anil Ameş yani Ameş'ten rivayet ettiği hadis cüzünde İbn-i Şeybe ve Beyhaki rivayet etmişler. Elban-i i̇rbay Galil de isnadının sahih olduğunu, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre olduğunu söylemiştir. E, Tabi bu ee, i̇bn Abbas Radyalama'nın bu sözü genel bir ifadedir. Her genel ifadenin e, istisnaları söz konusu olabilir. Burada vücuttan çıkan şeylerle sebebiyle bozulur demesi, abdesti bozan şeylerin genellikle hep vücuttan çıkan şeyler sebebiyle bozulmasıdır. Yoksa vücuttan çıkan her şey abdesti bozmaz. E, mesela kan çıkması gibi, iki mutat yol dışında yerden kan çıkması gibi e, bu abdesti bozmaz. E, ama... Diğer abdesti bozan şeyler vücuttan çıkan şeyler sebebiyledir. Bu genel bir hüküm. E, Oruçla ancak vücuda giren şeylerle bozulur. Vücuttan çıkan şeyler sebebiyle değildir. Burada yani hacamat yaptırmakla ondan kan çıkıyor. E, bu sebeple orucu bozulmaz diyor. 563 nol rivayet Sabit Elbunani Raymullah'tan. Enes bin Malik Rad radiyallahu anh dedi ki, önceleri oruçlu kimsenin hacamat olması çirkin görülürdü. Yani bu hoş görülmezdi. Cafer bin Ebi Talip oruçluyken hacamat olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uğrayınca bu iki yani hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozuldu buyurmuştu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun hacamat olmasına ruhsat verdi. Enes radiyallarında oruçluyken hacamat olurdu. Bunu Bukhari'nin şartına göre bir isnatla Darikudni, Zeyol Mahdisi El Muhtare'de ve Beyhaki Sünnen'de rivayet etmişler. Elbani İrval taric etmiştir. Bu hadis Açıkça e, yani hacamat yaptıran kimsenin orucunun bozuluğuna dair rivayeti nesk etmiştir. Burada e, dikkat edilirse e, hacamat yapan kimse hakkında değil, hacamat yaptıran kimsenin orucu hakkında bir ruhsattır bu. Yani o mesele halen e, muallakta. Yani hacamat yapan kimsenin orucunun bozulması hükmü. E, sabit olduğu da anlaşılabiliyor buradan. veya da her ikisi hakkında söz konusu olmuş olabilir. E, fakat burada lafzın zahirinden sadece hacamat yaptıran kimsenin orucunun e, bozulmadığı ile alakalı. Çünkü hacamat yapıldığı takdirde işte ağızla çekme söz konusu olduğu için eski usulden bahsediyoruz tabii. E, burada halen bir e, şüphe var. Bunu biraz da e, detaylı araştırılması lazım. Yani hacamat yaptıran kimsenin durumu net. Ama hacamat yapan kimse, yani boynuzla emerek hacamat yapan kimsenin durumu nasıldır? Bunun araştırılması lazım. 564 olur rivayet. Ebu Said radiyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluğunun öpmesine ve oruç iken hacamat olmaya ruhsat verdi. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Bunu Nesai, Sünem-i Kübra'da, i̇bn Zeyme Uzeyme, Darekotni, Evsat'ında Mucem-i Evsat'ında Taberani, Bezzar, e, El Muhallisi yatta Ebu Tahir el Muhallis, el Muhallada İbn azm ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani i̇rval i galilde tahric eder. Burada ekstradan bir de öpme maddesi zikrediliyor. Eee İbn azm bu gibi lafızlardan hareketle yani bir şey izin verilmesi demek, daha önceden bunun yasak olduğunu bu izin verilmesiyle ruhsat verilmesiyle e, neshin sabit olduğunu söylemiştir. Yani hacamat olma hakkındaki e, yasak nesk edilmiştir. Yani orucu bozduğu hakkındaki yasak nesk edilmiştir. Aynı şekilde orucun öpmesine de izin verir, oruçlu kimsenin öpmesi e, buna da izin verildiğini gösteriyor. Yani bu konuda bunu çirkin gören bazı rivayetler var. Yani oruçlunun e, hanımını öpmesini çirkin gören bunu mekruh gören e, ifadeler var bazı hadislerde. Buna da ruhsat verildiğini, yani bunun daha sonra olduğunun açık bir delillidir. Çünkü ruhsat verildi denmesi önceden bir yasağın olduğuna işarettir. Ruhsat verildi ifadesi bunun e, kaldırıldığını, buna izin verildiğini gösteriyor. Oruçlu iken öpme ve oynaşma caiz midir? 565 nol rivayet. Atâ bin Yesar Rahimullah'tan. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh maya, oruçlunun öpmesi hakkında soruldu. Bu konuda yaşlı için ruhsat verdi ve Genç için mekruh gördü. Bu eser buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Malik Muatta'da, Şafii Müsned'in de, Taha-ı Şerhul Asar'da ve Beyhaki Sünnet'in de rivayet etmişlerdir. 566'ın olur rivayet, Umlu Seleme radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi demiştir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani, Süreyde'l Hadesani Muatta rivayetinde, Beyhaki marifesinde rivayet etmişlerdir. 567 olur rivayet? Abdullah bin Ferruh Raymullah dedi ki, Bir kadın Ümmü Seleme radiyallahu anh'a, Kocam oruçlu iken, Beni oruçlu olduğum halde öpüyor, Buna ne dersin dedi. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken, Ve ben de oruç olduğum halde beni öperdi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu Ahmet, Sünnel-ül Kübra'da Nesai, Taberani, İbni Şeybe, Şerh-ül Manel Asar'da Tahavi rivayet etmişler. elban İrval-Galil'de tahric etmiştir. Yani ne oruç, yani ne erkeğe, ne eşine bu konuda, o ikisinin orucuna da bunun bir zararı olmaz diye ifade ediyor. 568 no'lu rivayet. Ayşe <gülüyor> radiyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken oynaşırdı. Sonra kendisiyle onun arasına bir örtü koyardı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet İbn-i Zeyme, Sünem-i Kübra'da Nesai, Ebu Yala, İshak bin Rahuye. Rivayet etmişler. Elbani Es-Saiha'da ve İrval-ı Galil'de sayı olduğunu belirtmiştir. 569 mal rivayet Ebu Meysara Amr bin Şurahbil Rahimullah'tan Abdullah bin Mesud Radiyalan gün ortasında hanımıyla mübaşeret ederdi. Bu da Bukhar ve Müslimin şartlarına göredir. Abdurrazzak İbni Şehbe Taberani İbni Azmer Muhallada ve Be beyhak Sünen'de rivayet etmişlerdir. Elbani da tahric etmiştir. 570 nol rivayet Cabir radıyallahu dedi ki Ömer radıyallahu şöyle dedi Dayanamadım ve oruçlu olduğum halde eşimi öptüm. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve dedim ki bugün çok tehlikeli bir iş yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o nedir dedi. Dedim ki dayanamadım ve oruçlu iken eşimi öptüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki su ile mazmaza yap, yapsaydın ne dersin? Dedim ki o zaman bir zararı olmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o halde ne var bunda? Bu hadis müslimin şartına göredir. Bezzar İbn-i Ben Ebu Davud, Darimi Ab bin El-Muhallada i̇bn Azm El-Fakih ve El-Mütefakkih'de hatib Bağdadi rivayet etmişlerdir. Her aydan bir gün veya iki gün oruç tutmak. 571 oğlu rivayet. Ebu Nefvel bin Ebi Akrab Rahimullah'tan. Babam Ebu Akrab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e oruç hakkında sorunca her aydan bir gün oruç tut buyurdu. Babam, el Resulü bana artır, bana artır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan bir gün oruç tut buyurdu. Babam elan Resulü bana artır, bana artır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine her aydan bir gün oruç tut buyurdu. Babam ealan Resulü bende kuvvet vardır, bana artır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan iki gün oruç tut buyurdu. Babam dedi ki ealan Resulü bende kuvvet vardır, bana artır dedim. Ta ki onun artık bana artırmayacağını zannettim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her aydan üç gün oruç tut. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tayalisi, müsnedinde de Nesai Ahmet rivayet etmişler. Muhbibin hadis Sahihül Müsned'de sayı sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. İlk seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her aydan bir gün, yani nafile oruç olarak her aydan bir gün oruç tutmasını söylüyor. Israr edince iki gün diyor. Daha fazla ısrar ediyor ki artık en sonunda üç gün, her aydan üç gün oruç tut diye söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi her aydan bir veya iki gün oruç tutmak başı altına koyduk. Çünkü her aydan üç gün oruç tutmak hakkında diğer başlık geliyor, sonraki başlık. Bunda da 572. ne olur rivayette Osman bin Ebil As radıyallahu an’ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her aydan üç gün oruç tutmak güzeldir. Bu hadis Bukhari ve Müslümin şartına göredir. Şeceri, Emali'de, Ahmet, İbn-i İban, İbn-i Zeyme, İbn-i Şeybe, Nesai, Taberani, Şuab-ül İman'da Beyhak rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, cami de Said'de etmiştir. 573 nal rivayet, Ebu Zer radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her aydan üç gün oruç tutarsa bütün yılı oruçla geçirmiş gibi olur. Bunu tasdik etmek üzere Allah azze ve celle kitabında şu ayet indirdi. Her kim iyilikle gelirse kendisine onun on misli vardır. En'am suresi 160. ayeti. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Nebi'atim tefsirinde Tirmizi İbn-i Maci, Ahmet bin Anbel e, de rivayet etmişler. Elbani İrval-i Galil'de taric etmiştir. Yani e, kim her aydan üç gün oruç tutarsa iyilikler on misliyle karşılık göreceği için üç günlük oruç, otuz günlük oruç demek oluyor. Bu sebeple her kim e, ayda üç gün oruç tutarsa, nafile oruç, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Yani bu dinin ee, ibadetlerde kolaylaştırma e, sağlamakla beraber verilen ecirde bir eksiltme söz konusu değil. Aynı Miraç hadisinde geçtiği gibi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beş vakte kadar indiriyor. Fakat buyuruyor ki Allah Azze ve Celle orada, ''Benim katımda ahdim değişmez. Ee, beş vakit kıldıklarına karşı, yani günde elli vakit namaz kılmış gibi ecre aynen verilecektir.'' diye söylüyor. Ee, Allah Azze ve lütfu böyle bol. İşte bu ayette de, Enam 160. ayetinde de, kim bir iyilik yaparsa kendisine onun on misli vardır buyurularak, yani ibadet etmek isteyen kimse, nafile oruç tutmak isteyene en güzel yol gösterilmiş oluyor. Kim ayda üç gün oruç tutarsa o ayı komple oruçlu geçirmiş gibidir. Her ay bu şekilde devam ederse o seneyi komple oruçlu geçirmiş gibidir. 574 numalı no rivayet Ebu Osman en nehtî rai Ebu Hureyre radialan yolculukta iken konakladığında ona birisini yemeğe çağırmak için gönderdiler Ebu Hureyre radialan namaz kılıyordu Ebu Hureyre radialan ona ben orucum dedi yemek konulduğu zaman yemeğe başladılar yemeğin bitmesine yakın Ebu Hureyre radialan geldi ve yemeğe başladı oradakiler onun oruçlu olduğunu söyleyen adama bakınca yani hem oruçlu olduğunu söyledi, hem geldi yemek yedi. Ee, acaba adam mı yanıldı, yanlış mı anladı diye bu adama bakıyorlar. Bana oruçlu olduğunu haber vermişti dedi o adam. Ebu Hureyir radıyallahu dedi ki doğru söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Sabır ayı, Ramazan'da ve her aydan 3 gün oruçtan kişi bütün yılı oruçlu geçirmiş gibidir. Ben de bu aydan 3 gün oruç tutmuştum. Buna göre Allah kolaylaştırmasında... Yolculukta oruçsuz ama tutulan orca verdiği karşılıktan dolayı oruçluyum. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ee, İsa bin Rahüy'e, Ahmet, Tayalisi İbn İbn, Bezar, Ebu Yala, Beyhaki rivayet etmişler. El Bani Rwaıl Galide Mukbil bin Hadi, Cemüş Sayık de taric etmişlerdir. Yani Allah katında sevabı bakımından oruçluyum diyor. Aşura günü orucu. 575 ne olur rivayet? Abdullah bin Bedir el Cuheni radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir gün şöyle buyurmuş. Bugün aşura günüdür, oruç tutun. Amr bin Avf biri kalktı ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kavmimi bıraktığımda kimi oruç kimi değildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlara git kim oruçlu değilse oruç tutsun, kim de oruçluysa orucunu tamamlasın. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberan-ı Şami'inde ve mucem Levsatta Efsat'ta, zeyol El-Muhtere'de Ahmet, Mucem-i Sahabe'de i̇bn Kani, tarihinde i̇bn Sakir, Marifet-i Sahabe'de Ebu Naim. el Muttafak ve El-Muhterak'ta Bağdadi rivayet etmişlerdir. 576 olur rivayet Muhammed bin Sayfi radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü bize buyurdu ki bugün içinizde yemek yemiş olan var mı? Biz kimimiz yedi kimimiz yemedi dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yemek yemiş olan ve yememiş olanlar gününüzün kalanını oruçla tamamlayın. Çevredekilere de haber gönderin onlar da günlerinin kalanını oruçla tamamlasınlar. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu kasım ve Semerkandi emalisinde i̇bn İban İbban, İbn-i Ahmet, i̇bn Mace, İbn-i Kani, Muğce, Müsabede, İbn-i Ebi Şeybe, Nesai, Taberani rivayet etmişler. Elbani, Sahiha'da, Muhbil bin Hacca, Müsait de sahih olduğunu belirtmişlerdir. 577 olur rivayet? Ubeydullah bin Ebi Yezid Rahimullah'tan i̇bn Abbas radıyallahu anh, şöyle dediğini işittim. Muharrem ayında 9. ve 10. gün oruç tutun. Yahudilere benzemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Şafii Sünnen'de, Abdurrazzak tefsirinde, Şeceri Emalisinde, Taberi Tehzibül Asar'da, İbnazm El Muhallada, Beyhak Sünnen'de ve Marifetü Sünnen'de, Elbani Cilbabul Mer'e'de tercih etmiştir. Ee, evet, burada sayıh olan, yani mahfuz olan rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın e, dokuzuncu 9. ve 10. gün yani Zilhicce'nin dokuzu şey Muharrem'in eslavla Muharrem'in 9. ve 10. gün tutularak Yahudilere muhalefet edilmesini emretmiştir. İbn Abbas radıyallanmadan gelen e, diğer rivayette e, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam 10. günde eee oruç tutuyor. Yani Avşure günü oruç tutuluyor. Bu, bu İslam'da meşru. Ee, diyorlar ki işte Yahudiler de yani Musa Aleyhisselam'ın o gününe tazim olarak e, işte onun kurtulduğu gündür, denizin yarıldığı gündür vesaire bunları anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya daha layıkız diyor. Avşure günü oruç tutuyor. Fakat diyor seneye ömrüm olursa diyor, dokuzuncu günde tutarak muhalefet edeceğim diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gelen mahfuz olan rivayet bu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhalefet için 10 ve 11 tutabilirdi ama bunu yapmıyor da seneye önümüz olursa 9. gün tutacağım e, diye geliyor. Bir rivayet var ki onun rivayetin e, diğer bir tarikinde e, i̇bn Abbas radıyalanmadan yine geliyor rivayet fakat bunda e, sadık olan hafızasında yanılma olan bir ravi var yani. Sikaların rivayeti az önce söylediğim şekilde. Fakat hafızasında bazı yanılmaları olan, yani normalde tek başına bir rivayet olsa Hasen diyebileceğimiz bir tarikte. Dolayısıyla bu sayı rivayetle e, muhalefete olduğu için şahıs konumuna kalan rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün önce veya bir gün sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin buyurdu diye e, aktarılıyor. Dediğimiz gibi mahfuz olanı 9 ve 10. gün tutmaktır. E, burada da mahfuz olan lafs söz konusu. 578 oldu rivayet Nafi Rahimullah dedi ki i̇bn Ömer radiyalarına aşure günü oruç tutmak hakkında şöyle dedi. Bu cahili halkının tazim ettikleri bir gün idi. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Umeyye Tarsusi Musnedü e, İbn-i Ömer'de e, rivayet etmiştir. E, evet i̇bn Ömer radiyalarına aşure günü oruç tutmak hakkında böyle diyor. Yani e, kim sadece tek Aşure günü oruç tutarsa ya cahiliye ehline benzemiş olur ya Yahudilere benzemiş olur. Dolayısıyla Muharrem'de oruç tutacak olan 9-10 tutmalı. Yani 9. gün tutamamışsa 10. gün hiç tutmaz. Yani Yahudilere benzemekten veya cahiliye halkına benzemekten kaçınması için. Recep ayında oruç tutmak meşru mudur? 579 nolu rivayet. Harâşe bin Hur Rahimullah'tan Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'ı gördüm. Recep ayında oruç tutanların omuzlarına orucu bırakıp yiyinceye kadar vuruyor ve şöyle diyordu. Yeyin, Recep ancak cahiliye halkının tazim bir aydır. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbni Bişeybe, Mucem'in Efsat'ta Taberan rivayet etmişler. Elbani İrvalı Galil'de taric etmiştir. 580 nolu rivayet. Muhammed bin Zeyd bin Ömer Rahimullah'tan, İbn Ömer radıyallahu anh, insanların Recep ayı için yaptıklarını çirkin görürdü. Yani bu aya tazim edip ayrı bir değer vermelerini, o gün Recep ayında vursutmalarını çirkin görürdü. Bu eserde de Bukhar ve şartlarına göredir. İbn-i Şeybe rivayet etmiş, el bahir val tahric etmiştir. Evet, Recep ayında bazı Sahabeden, tabiinden bazı kimselerin oruç tutmayı meşru gördüklerine dair rivayetleri de var bununla beraber. Fakat e, Hazar ile İbaha yan yana geldiği zaman usul gereği ihtiyatlı olanı e, Hazar'ı tercih etmek, yani onu bir kılan şeyde değil de sakındıranlardan e, yana olmak ihtiyatlı olanıdır, o tercih edilir. Burada da sahabelerin e, bu tavırlarına bakıyoruz ki, ee, Ömer bin Hattab radiyallahu gibi raşt halifelerden bir halife ee, buna karşı çıkıyor. Hatta insanların zorla orucunu bozduruyor ama bazı kimseler seyreden bazı kimseler de Recep ayında oruç tutmayı meşru görüyorlardı. Ee, Allah Resulü ve vesselama biz bunu arz ettiğimizde iki şeyle e, karşı karşıyayız. Birincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Mutlak manada Recep ayında oruç tutmayı yasaklayan bir rivayet söz konusu değil. Diğer taraftan kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini anlayıp uygulamada Raşid halifelerin tavsiye edilmesi bakımından burada Raşid bir halifenin buna karşı çıktığını ve bunun cahiliyeye benzemek olduğunu söylediğini görüyoruz. Bu sebeple şu rivayetler Recep ayında tutulacak oruç hakkındaki tavırda daha ağır basmaktadır. Allah en iyi bilendir. Şaban ayında oruç tutmak 581 nolu rivayet Ummu Seleme radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı dışında 2 ay peş peşe oruç tutmazdı. Ancak Şaban ve Ramazan aylarında peş, peş peşe oruç tutardı. Bunu İshak bin Rahüye, Tirmizi Sünen'de ve Şemail'inde Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace, Ahmet, Şerh-i Sünnet'e Begavi, Müsned'in de Cadd, Taberani, Ebu Yâli Abdülhumeyd, da, Tahavi, Süneninde Beyhaki, rivayet etmişler. Ebu Tahir, Es-Silefi Mucemüs Sefer'de, Zehebi Mucemüs Şuyuhta rivayet etmişler. Muhbil bin Hadde, Cami-i Said'de sayı olduğunu belirtmiş. Ebu Hadis, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. muhbir bin Hadir Ay dedi ki, bunun anlamı Şaban ayının çoğunluğu oruçlu geçirmesidir. Bu şekilde Ramazan ayını bir gün veya iki gün önceden Oruçlu karşılamayı yasaklayan hadislerle bu hadisin arası bulunmuş olur diyor. Yani şunu demek istiyor Şeyh Muhbil Raymullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şaban ve Ramazan aylar dışında peş peşe oruç tutmazdı. Yani ne demek bunun manası? Yani ardarda sıralayarak ancak Şaban'da tutardı bir de Ramazan'da tutardı. Ramazan'ın tamamını tutardı. O belli. Ama Şaban'da peş peşe tuttuğu günler olurdu yani. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, belki yirmi gün. Bunları peş peşe tuttu olurdu. Ama tamamını oruçlu geçirmek meselesine gelince Şaban'ın tamamını oruçlu geçirmenin meşru olduğunu gösteren bir ifade yok. Burada bilakis yasak söz konusu olduğu için mesela... Ramazan ayını oruçla karşılama hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhkem yasa olduğu için buradan müteşabih ibarelerle muhkeme karşı e, muhalefet etmek doğru olmaz. Bu sebeple Muhbili Rahimullah'ın burada e, yaptığı açıklama gayet yerinde. E, çünkü bir gün veya iki gün önceden e, Ramazan'dan önce oruç tutmak yasaklanıyor. O halde bir kimse Şaban'ın 15 günü, 20 günü oruç tutabilir ama son günlerinde tutmamalı. Bir sonraki rivayet e, bunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. 582. oldu rivayet. Ebu Hureer radiallahu anha. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şaban ayının yarısından sonra Ramazan ayı gelinceye kadar oruç tutmak yoktur. Bu hadis müslimin şartına göredir. dir. Ee, İbn e İbn Ebu Avane, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn e İbn e İbn Dâremi, Dârekutni, Şerhu'l-Esar'da Tahavi, Mücemmelevsatta Taberani Mücemminde İbnü'l-Arabi, İbn Hazm'el Muhalla'da, Şeceri'i'de, Dârekutni'l Muhallisiyatta İbnu Hüseyin el Hilaiyatta ve Beyhaki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Buradaki lafız zaten açık. Demek ki Şaban'ın ilk yarısında kişi oruç tutabilir ama yarısından sonra Ramazan gelince kadar artık oruç tutmamak gerekir. Hadis e, burada nefi içeren nehi içeren bir yasak şey haber e, nehi içeren bir haber tipinde geliyor. Ramazan orucunun kazası 583 olur rivayet Abdullah bin Ubeydullah bin Abdullah rahimullah'tan İbn Abbas radıyallah'ın Ramazan orucunun kazası hakkında dilediğin gibi tut dedi. İbn Ömer radıyallah'a da iftar ettiğin gibi tut. Yani ayrı günlerde bozmuşsan aralarını ayırarak peş peşe günlerde bozmuşsan peş peşe tut dedi. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Darekutni, İbn-i Şehbe ve Abdül Rezak rivayet etmişlerdir. Yani kastedilen şu, Allah Azze ve Celle kitabında, Bakara 187. ayetinde, Eyyamin Uhar, 185. 185. 185. 185. cehinde eyyam ukar yani sayısınca tutmadığın günler sayısınca hastalık veya yolculuk sebebiyle tutmadığın günler sayısınca başka günler diğer günler diyor. Burada da e, nekre bir ifade gelmesi eyyamın ukar ifadesi gelmesi e, her ikisine de açık bir ifade yani bu e, belli bir zaman dilimiyle sınırlanmamıştır. Ramazandan sonra herhangi bir gün de kişi ister e, ayrı ayrı ister peş peşe tutabilir. Bu sebeple i̇bn Abbas radyalanma dilediğin gibi kaza et demiş oluyor. i̇bn Ömer radyalanma ise mesela iki gün hastaydın, üç gün hastaydın, peş peşe üç gün oruç tutmadın. Peş peşe Ramazan'dan tutmadığın için bunlar kaza ederken peş peşe kaza etmelisin diyor. Bu da bir e, ayete getirilen bir yorumdur sahabeden. E, eğer ayrı ayrı günlerde yani bir gün hastaydın, tutamadın, ertesi gün tuttun, sonraki gün yine tutamadın, bu şekilde kazaya kalmış oruçların varsa bunları ayrı günlerde tutabilirsin diyor. Ayetin lafzı buna da müsait. Yani sahabeden böyle bir genişlik var. Dileyen İbn Abbas'ın kavliyle, Dileyen İbn Ömer radyalanan kavliyle hareket etmesinde bir sakınca yok. 584 nol rivayet İbn Abbas radyalanma dedi ki kişi Ramazan ayında hastalanıp sonra oruç tutamadan ölürse bu önemli bir rivayet fıkıh açısından. Ramazan'da hastalandı sonra oruç tutamadan ölürse onun adına fakir yedirilir. Ona kaza gerekmez. Yani velisi kaza etmez. Eğer oruç adağı borcuyla ölürse oruç adamış böyle ölmüş velisi onun yerine oruç tutar. Yani yakınlar onun varisleri onun yerine oruç tutar. Ramazan'dan bir şey kalmışsa Oruç borcu kalmışsa bunun fidyesi verilir diyor i̇bn Abbas radıyallahu Radyalanına. Ama adak borcu kalmışsa onu velisi onun yerine tutar. Bu eser Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud rivayet etmiş. Elbani, İrval, Galil de 585 nol rivayet. i̇bn Abbas radıyallahu Radyalanına yine dedi ki, Kişi Ramazan ayını hasta olarak geçirir. Sonra ölürse ona bir şey gerekmez. Eğer iyileşir de, yani bu hastalıktan iyileşiyor. İyileşir de ölünceye kadar orucu kaza etmemişse onun adına her gün için yarım sağ buğday fakire verilir. Bir sağın yarısı yani fitrede verdiğin miktarın yarısı kadar. Her gün için bu kadar fakire verilir. Bu eser buhar ve Müslimin şartına göredir. Abdurrazak rivayet etmiştir bu lafızda da. Yani hülasası şu. Kişi Ramazan ayını bu bir öncekinden daha... Ayrıntılı bir rivayet. Ramazan ayını hasta olarak geçiriyor. Yani ay boyunca hasta, sonra Ramazan'dan sonra iyileşiyor. Fakat kaza edemeden, kazaya fırsat bulamadan bu adam ölüyor. Bunun için işte fidye gerekir. Ama hastalığından iyileşmemiş. Mesela kanser gibi bazı sürekli devam eden hastalıklar vardır ki adam bu hastalık sebebiyle oruç tutamıyor Ramazan boyunca. İşte Ramazan'dan sonra da iyileşmiyor veya bu adam bu şekilde ölüyor. Buna bir şey gerekmez diyor. Niye? Yani ayetin lafzına uygun İbn Abbas radyalarının bu tefsiri. Çünkü Allah azze ve celle hasta olan kimseden kaldırıyor bunu. Hasta olduğu müddetçe. Buna bir şey gerekmez. Ee, i̇yileşir fakat kaza etmemişse o zaman işte velisi varisleri onun için her güne yarım saat buğday fidye verirler. Fakat önceki rivayette geçtiği gibi kişi e, oruç tutmayı adamış. Bu Adanın yerine getiremeden ölmüşse velisi bu adağı yerine getirmek için oruç tutar diyor e, İbn Abbas Radyalanma. Burada biz İbn Abbas Radyalanma'nın bu kavrine tutunuruz, kabul ederiz, alırız. Neden alırız? Çünkü bu e, i̇bn Abbas radıyallahu şu hadisin ravisi, yani orucun kaza edileceğine dair hadisin ravisi olan sahabedir. Yani ölen bir yakını olan kimse hakkında, annesi, babası adına kaza etme hakkında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a oruç sorulduğu zaman, velisi onun yerine tutar, hadisinin ravisidir i̇bn Abbas radıyallahu anh Demek ki velisi ölen kimsenin yerine hangi orucu tutabilirmiş? Adak orucunu tutabilir. Muhtemelen olaydaki ayrıntıya şahit olduğu için İbn Abbas radıyallahu anhu bunu açıklıyor. Ama Ramazan'dan kalanlar da işte hastalık sebebiyle kalmışsa burada fidye vereceğini söylüyor. Her gün oruç tutmak geçersizdir. 586 no'lu rivayet Abdullah bin Şehir radıyallahu anhu'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gün oruç tutarak ebet orucu tutan ne oruç tutmuş olur ne de iftar etmiştir. Bunu Müslimin şartına göre bir isnatla İbn-i İbban, Hakim, İbn-i Ahmet, Darmi, İbn-i Mace, Tayalisi, Nesai, İbn-i Ebi Şeybe, rivayet etmiştir. Muhbil bin Hatice-i Müsait'e taric etmiştir. Hakim ve başkalar yine Hakim başka bir tarikte, bunu Bukhar ve Müslimin şartlarına göre olan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani bizim buraya aldığımız lafız, Müslüm'ün şartına göredir ama hakim bunu ve başkaları Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre bir istinahatla rivayet etmişlerdir. Hadisini aslı Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir yani. ebet oruç tutan yani her gün orucu tutan kimse ne oruç tutmuş olur, yani tuttuğu Allah katında makbul bir oruç olmadığı için aslında tutmamış gibidir. Ne de iftar etmiştir. Yani iftar da etmiş sayılmaz. Çünkü gündüzleri oruçluğun uzak durduğu şeylerden uzak duruyor. Yani orucu bozmamış. Oruç tutuyor ama Allah katında bir karşılığı olmadığı için oruç tutmamıştır diyor. Oruç tutmamış ama iftar da etmemiş. Yani boşa aç kalmıştır diyor yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Misal orucundan yasaklanması 587 ne olur rivayet. Beşir Radiyallahu Han'ın hanımı Leyla Radiyallahu Han'dan "Ben iftar etmek sizin iki gün art arda misal orucu tutmak istedim. Beşir beni bundan men etti ve dedi ki: ben de bu şekilde oruç tutmak istedim. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan beni men ederek şöyle buyurdu. Bu şekilde ancak Hristiyanlar yapar. Lakin sen Allah azze ve celle'nin sana emrettiği şekilde oruç tut. Sonra orucunu akşam iftar vaktine kadar sürdürerek tamamla akşam olunca da iftar et. Bunu Taberani Ahmet, Tayalisi ve Av bin Hümeyt Müslüm'ün şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani Hristiyanlara benzemekten, ibadette, oruç ibadetinde onlara benzemekten böyle yasaklanıyor. Bu da visal orucu denilen oruç. Yani bu ebed orucundan veya diğer ifadeyle dehir orucundan farklı bir oruçtur. Kişi işte akşam iftar vakti gelininde iftar etmez, sahur yapmaz, ertesi güne bağlar, iki günü birleştirir. Yani iftarsız bir şekilde orucu birbirine ulamak, bağlar. Visal vasıl etmek, ulamak demek zaten. Böyle bir oruç yasaklanıyor. Bu Hristiyanların adetleri diyor. Ama meşru olan orucu da burada açıklıyor. Akşama kadar tutarsın. Akşam olunca iftar edersin. Sonra yani diğer günde tutmak isterse tutar. İslam'da susma orucu yoktur. 588 ne olur rivayet? Harise radıyallahu anh, dedi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanındayken iki kişi geldi. Biri selam verirken diğeri vermedi. İbn Mesud radıyallahu anh, neyin var da selam vermedin dedi. Arkadaşları bugün insanlarla konuşmayacağına yemin etti dediler. Abdullah radıyallahu dedi ki insanlarla konuş ve onlara selam ver. Bunu yapan kişi bir kadındı. Bunu da kendisinin kocası olmadan çocuk sahibi olduğuna kimsenin inanmayacağını bildiğinden dolayı yapmıştı. O Meryem aleyhisselam idi. E, bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Taberi tefsirinde, İbn-i tefsirinde rivayet etmişlerdir. Yani Meryem Aleyhisselam'ın işte susma orucu tutmasıyla ilgili. Burada işte ona benzeyerek e, yapmaya çalışmış. İbn-i Nesr bunun caiz olmadığını söylüyor ki bunun şahidi Bukhari'nin rivayet ettiği Ebu Bekir işte bir çadırda bir kadından bahsediyorlar. İşte bu konuşmama orucu tutuyor diye. E, ona gidip Konuşuyor Allah Resulü'nün bundan yasakladığını bildiriyor. O hadis buna şahittir. Burada şöyle bir ayrıntı var. Ebu İshak-ı Sebi'nin rivayette bulunduğu Harise bin Mudrib ve Harise bin Vehb olmak üzere iki tane Harise var. Burada Harise'den diye gelmiş rivayet. Ebu İsa rivayet ediyor. Harise bin Vehb sahabedir. Harise bin Mudrib ise Sika olup, Müslüm'ün ondan rivayeti yoktur. Bukhari edeb-i müfredde onun hadisini tarih etmiştir. Yani hadis her halükarda sahih. Bunda bir şüphe yok. Ama şayet buradaki bahsedilen Harise adlı ravi, Sabi olan Harise değil de Harise bin Mudrib ise hadis Müslüm'ün şartına göre değildir sadece sahih olmasına yine sahittir. Bu sebeple ben bu hadisi bu kitabı almakta epey bir tereddüt etmiştim. Bir kapalılık var. Yani bu Harise bin ve mi yoksa Harise bin Mudrib mi diye. Ebu İshak'ın çünkü ikisinden de rivayeti var. ikisinde de i̇bn rivayeti söz konusu. Hangisi oldu? Muallakta. Fakat her halükarda rivayet sahih. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Teşrik günlerinde oruç tutmanın yasaklanması. <gülüyor> 589 ne olur rivayet? Yezid bin El-Had Rahimullah dedi ki, Ummu Hani'nin azadlısı Ebu Murre Rahimullah, Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu ile birlikte, Abdullah babası Amr bin El-As radiyallahu yanına girdi. Amr bin El-As radiyallahu onlara yemek getirip ye dedi. Abdullah radiyallahu ben oruçluyum dedi. Amr radiyallahu ye. Bugünler günler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize oruç tutmamayı emredip oruç tutmayı yasakladığı günlerdir. Ravi Malik dedi ki o günler teşrik günleridir. Bunu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre isnatla Ebu Davud, Hakim Ahmet, Ebu Musab Ezzühri Muvatta'da, Cevheri Müsnedül Muvatta'da, Beyhaki Sünenler ibadet etmişlerdir. Muhbir bin Hadisahü'l-Müsned'de etmiştir. Yani teşrik günlerinde oruç tutmanın yasak olduğu böylece bildiriliyor. Bu teşrik günleri e, Zilhicce'nin 9. gününde başlar. E, kurban günü 4 gün daha. Yani kurban günün dördüncü günü, ikinci vaktine kadar devam eder. Yani akşam vaktine kadar devam eder. Bu kurban günlerinde e, oruç tutmak yasaklanmıştır. E, sonraki rivayette böyle. olur rivayet. uhbe bin Amir radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arafe günü. Yani Zilhicce'nin dokuzuncu günü. Yani bizim Türkçemize şöyle geçmiş. Yani Arafe diye bir şeyin öncesi olan gün. İşte falanca zamanın arafesi günde diye böyle geçmiş. Normalde arafe sadece zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Arafе günü denmesinin sebebi işte hacıların da arafat'a çıktığı gündür. Ee, Adem ile Havva aleyhassal aleyhisselamın e, buluştukları, karşılaştıkları gün olmaz sebebiyle arafе günü denilmiştir. Yani tanışma, buluşma günü manasında, o günü yad etmek manasında arafat'ta hacılar e, say yapar, şey, e, vakfe yaparlar. E, arafe gündenmesi denmesi bununla alakalıdır. Yoksa e, Ramazan bayramının bir gün öncesine arafe denmesi Galattır, yanlıştır yani yanlış bir ifadedir. arafe sadece kurban bayramından bir gün önceki gündür. arafe günü, kurban günü ve teşrik günleri. Biz İslam ehlinin bayramdır bu günler yeme içme günleridir. Yani bu günlerde oruç tutmak meşru değildir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Hakim, İbn-i İbn-i Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, şerh de Sünnet'e, Begavi, Taberi, Ruyan'i, e, Taberi tefsirinde ve Tehsibül Aser'de, Firyabi, Ahkam-ı Lide'inde, Şeceri, Emanis'inde, Beyhak-ı rivayet etmişler. Elban-i İrba'l-Galil'de, Muhbib-i Hadesa'yı, etmişlerdir. 591 olur rivayet Ebu Nucey Rahimullah dedi ki İbn-i Ömer radıyallahu anh, ya, günü oruç tutmak hakkında sorulunca çünkü e, teşrik günlerinde oruç tutmanın e, meşru olmadığında hiçbir ihtilaf yok. Bu konuda ittifak var. Sadece Arefe günü e, tartışılmıştır. Bunun da bir ayrıntısı var. İbn-i Ömer anh, dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac yaptım. O gün oruç tutmadı. Ebu Bekir radıyallahu ile beraber hac yaptım. O gün oruç tutmadı. Ömer radıyallahu anı ile beraber hac yaptım. O gün oruç tutmadı. Osman radıyallahu anı ile beraber hac yaptım. O gün oruç tutmadı. Ben o gün ne oruç tutarım, ne emrederim, ne de yasaklarım. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Darimi, İbn Hibban, <gülüyor> Abdurrezzak Ahmet, <gülüyor> İbn Şeybe, Tirmizi, Sünenü Kübra ne Nesai, Humeydi, Taberani ve Ebu Ya'la rivayet etmişlerdir. Burada eee gününe has olarak yani Zilhicce'nin 9. gününe has olarak oruç tutmanın meşru olduğunu gösteren rivayetler hac esnasında olmayan kimseler içindir. Yani hacdayken Arafat gününde oruç tutulmaz. Yani sünnet böyledir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Arefe günde oruç tutmamıştır. Ama e, mukim olanlar için yani o esnada hacda olmayanlar için e, Arafa günü oruç tutmak meşrudur. Yani bu yasağı Hac, Arafat'ta olanlara e, has kabul etmek gerekir. Bu sebeple i̇bn Ömer radyalarına bu konuda izin veren ve yasaklayan rivayetler olduğu için ben tutmam o gün diyor e, ama ne emrederim ne de yasaklarım diyor. Üzerinde oruç borcuyla ölen kimse, az önce ilgili rivayetler geçmişti, e, 592 olur rivayet i̇bn Abbas Radyalanma dedi ki, ''Kişi Ramazan ayında hastalanır ve sonra oruç tutamadan ölürse onun adına yemek yedirilir. Onun için kaza yoktur. Eğer üzerinde adak borcu varsa velisi onun yerine kaza eder.'' Burada da lafızda farklılık var görüldüğü gibi. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Diğer rivayette İbn-i Abbas Radyalanma dedi ki, ''Hiç kimse başkası adına namaz kılamaz.'' Hiç kimse başkası adına oruç tutamaz. Lakin onun adına oruç tutmadığı her gün için bir müt buğday verir. Bu eserde Müslüm'ün şartına göredir. Nesai Sünneli Kübra'da rivayet etmiştir bu lafızla. Yani e, diğerleriyle bir çelişki yok mu? Yok. Çünkü oruç tutamaz dedi, farz olan orucu tutamaz. Burada kastı kastını böyle anlamak lazım diğer rivayetlerle e, birleştirmek için. Evet, Allah izin verirse vaktinden önce orucunu bozanın cezası başlığında e, ve sonraki başlıklarda sonraki bir derste işleyin inşallah e, bugün yetişmeyecek, süre uzadı. Daha sonra da Kitabül ile kitap devam ediyor inşallah. Subhaneküllahum ve bihamdik ve eshedüne ilahil antevatekeler şirkelek ve ve